Açık gazete. 11 Aralık Salı Yıl 2012 Ay 12 Gün 346 Kasım 34 1434 Hicri Muharrem 27 1428 Rumi Kasım 28 Yaprak Dökümü Sonu Günün Sözü Gerçek insanın Hayat Yolculuğunda Dayandığı Bastondur Rumi de Gurman Günü Tarihi 59 yıl önce bugün 11 Aralık 1953'te Hürriyet Gazetesi'nin kurtusu Sedat Simavi vefat etti. Basın, hayatında, bin, basın hayatına 1917'de başlayan Sedat Simavi 7 gün dahil birçok dergiler çıkarmıştır. 93 yıl önce bugün 11 Aralık 1919 Gulak Adaları, Kanserler Koğuşu adlı eserlerin yazarı, Rus romancı Aleksandr Solzenist'in Kafkasya'da doğdu. Yemek Yem listesi gün 346 Domates çorbası, sucuklu yumurta, kol böreği, elma kompostosu Büyük, Büyük Saatli, saatli Marif Takvimi Cupid, draw back your bow And let your arrow Straight to my lover's heart There's danger of me losing all of my happiness For I love a girl who doesn't know I exist And this you can fix So, Cupid, draw back your bow And let your arrow go Straight to my lover's heart 4.9 Açık Radyosunuz Açık Kastı başladı e, www.acikradio.com sitesi üzerinden ve e, com.tr sitesi üzerinden yayın yapan Açık Radyoda devam ediyoruz Açık Gazete'ye. E, Samuel Cook'tan dinledik Better Known Under This e, Samuel Cook'tan Cupid adlı parça dinledik e, Soul Müziğin önde gelen isimlerinden e, 22 22 Ocak günü doğmuştu Semih Cook, sul müziğinin önde gelenlerinden ve 1964 senesinde 11 Aralık tarihinde de hayata gözlerini yummuştu. Ona da bir günaydın demiş olduk böylece ve dün devam eden kadromuzla beraber bugün de aynı şekilde buradayız. Ali Bilge ve Mert'in turneden dönüşüyle Açık Gazete ekibi e, yavaş yavaş kendine e, tekrardan bir araya getirmeye başladı. Ömer Madra bugün de yok. Öncelikle hepinize bir günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Ömer Madra'nın durumu e, hakkında ufak bir bilgilendirme yapacak yapmak gerekirse... E, ...hastalık biraz daha Ömer Madra'yı Açık Gazete'den e, uzak tutacağı benziyor. Ama çok mühim bir şey yok. Sadece doktor tavsiyeleri üzerine... Ee, i̇ki hafta iki hafta gibi bir süre dahil içinde ee, aramızda olamayacak maalesef ki zatüre teşhisi konmuş ee, ondan bahsediliyor. Ama e, şu anda durumu iyi ee, evde biraz e, dinlenmesi, gerekiyor. dinlenmesi gerekiyor ve evden çıkmamasını söylemiş doktorlar da biz de e, ona da buradan bir günaydın demiş olduk. Evet geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Evet. En kısa zamanda... Radyoyla tekrar buluşacaktır. Evet. evet ee, ben de bu arada eşlik etmeye çalışıyorum. İstanbul'da bulunmam nedeniyle. Evet. Ee, o, dün kendi programımız var zaten onun için. Biliyorsun buraya geldiğimde programım da varsa ...stüdyoya geliyorum, giriyorum. Onun için e, bu hafta biraz, biraz daha devam ederiz. Paylaşacaksınız evet. anladığım kadarıyla. Evet. <gülüyor> Ee, o konuda zaten ayrıca size bir teşekkürlerimizi sunmuştuk. Gelderim. Yayın sırasında da bu e, memnuniyetimizi bildirelim ve günün tarihinden bahsedelim. Bugün Uluslararası Dağlar Günü'ymüş. Dağlar Günü. Evet. Birleşmiş Milletler'in 2003 senesinde aldığı karara göre dağlar ve sürdürülebilirliğe dikkat çekmek amacıyla e, 11 Aralık tarihi Uluslararası Dağlar Günü. Uluslararası Dağlar Günü ama ulusların arasındaki dağlar değil de... E, <gülüyor> ...daha çok dağlar gününün çeşitli ülkelerde kullanılması manasına gelmekteymiş. Ama tarihi e, 2003 senesinden çok daha önceleri 1838 e, yılına kadar uzanmaktaymış. Holyoke Dağı Lisesi öğrencilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattığı bu dağ yürüyüşleri kutlamaları... ...sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette kutlanmaya başlamış bir aktivite olarak. Ardından da tüm dünya genelinde bu etkinlikler yayılmış Uluslararası Dağlar Günü ve e, bir diğer tarihimiz ise 11 Aralık Salı Günü 19 11 Aralık Salı Günü e, 1923 senesinde Mustafa Kemal Paşa'nın Times gazetesinde milli hakimiyet esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabidir Türkiye Cumhuriyetine Türkiye Cumhuriyetinde de birbirlerini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur şeklindeki demeci yayında. On bir Aralık yirmi üç mü? Evet on bir Aralık 23. Evet. İlginizi çeker diye düşündüm. Yani e, tabi yani Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra. Evet. Yeni ikinci meclis oluşturulmuş yani birinci meclis dağıtıldı ikinci meclis oluşturuldu diyor bildiğim kadarıyla o zamana denk geliyor demek ki. Evet bir diğer haberse, daha doğrusu bir diğer tarih 1941 senesinden geliyor Adolf Hitler ve Benito Mussolini'nin açıklamasıyla birlikte Almanya ve İtalya Amerika Birleşik Devletleri'ne 11 Aralık 1941'de savaş ilan etmişler. Pearl oluyor değil mi bir, bir gün? Japonlarla. Ha, Japon. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı e, Nazi Almanya'sı ve faşist İtalya'nın savaş evet. deklarasyonu. Bir diğer günün önemli tarihlerinden bir tanesi de 1981 senesinde El Salvador'da yaşanan El, Mozo, El Mozote katliamı. Hı hı. Silahlı güçler, paramiliter güçler e, sivil savaş sırasında, sırasında 900 sivili kat etmiş 1981 senesinde gene 11 Aralık tarihine denk düşüyor bu durum ve 1997 senesinde Kyoto Protokolü imzaya açılmış durumda Bununla alakalı detaylı bir şekilde konuşma fırsatı bulacağız galiba çünkü Doha'da da bu 1997'de e, imzaya açılan ama birçok karbon emisyonu üreticisinin e, ve başlıca karbon emisyonu üreticisinin pek de imzaya yanaşmadığı bu protokolün uzatılması 2020'ye kadar uzatılması kararı çıktı bunu daha detaylı tartışabilme fırsatı bulabileceğiz önümüzdeki günlerde ve 2009 tarihi 11 Aralık salı günü 2009 e, salı olmayabilir 11 Aralık e, 2009 tarihinde de Demokratik Toplum Partisi Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmış bunun tarihi de evet. 2009 olarak düşünmekte günün tarihi bu Bugünler. şekildeydi Genel olarak bakacak olursak e, yurt genelinde hava durumu, e, fırtınalar, seller devam etmekte. Doğuda da sert bir kış yaşanıyordu. Evet, Doğunun donduğundan bahsediliyor. Kars'ta eksi 25 dereceye kadar e, sıcaklık düşüşleri görülmüş. Antalya'da metrekareye de 288 kilogram yağış düşmüştü. Daha önce zaten e, olağanüstü bir durum ilan edilmişti. Antalya'da bu gelişmeler arasında, evet değil mi? doğrudur. <gülüyor> ve İzmir'de de bir tekne batmış ve iş adamı Ömer Cinstaş ile arkadaşları bu teknenin içerisinde boğularak ölmüş. yağışlarda da devam ediyor, özellikle kıyı bölgelerinde. Doğu bölgelerinde de soğuklar bir şekilde devam ediyor. Durum e, yurt genelinde bu şekilde. Evet. Ve diğer haberlerimize de bakacak olursak e, özetle. Dün e, bütçe görüşmeleri yapıldı. E, Başbakan'dan, muhalefet partisi liderlerinden e, ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'ten bir takım açıklamalar vardı. Bunlara değinebilme fırsatı bulabiliriz. Aslında beklediğinden daha fazla şey olmadı. Az, az bir e, şeyle geçti yani bu bütçe görüşmeleri. Daha e, ateşli şey geçebilirdi. Evet dün konuştuğumuz evet. siz? Yani ee, ben e, çünkü dün bir de ekonomide büyüme rakamları açıklandı. Gerçi e, bunların hepsini bir araya aldığımızda da bir e, önümüzdeki dönem için AK, AK Parti iktidarının daha küçük e, büyüme hedefleriyle ile yaşayacağı bir e, yıl geliyor bir kere 2013 yılı. Yani yavaşlıyor ekonomi. E, bu da tabi bazı alanlarda yani büy, az büyüme e, iktidarların istemedikleri şeydir ki AK Parti iktidarı yani bir sene hariç on yıllık döneminde yüksek büyüme oranlarıyla geldi. İşte dün de bahsettiğimiz hem global krizin etkileri, Türkiye'nin dış ticaretindeki yer alan önemli ülkelerin de kriz içerisinde olması, aynı zamanda Orta Doğu'daki yaşanan durum, komşularla yaşanan durum dış ticareti etkiliyor. Ee, genel olarak dünyadaki yaşanan e, etkisi de var bunda, Çin'de etkileniyor filan ama bekleneninden daha fazla bir sert büyüme e, düşüşü yaşanıyor. Bu da seçimlere gidecek hükümetler açısından e, pek hoş olması gerektir. Evet Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sizin bu bahsettiğiniz sert düşüş yumuşak eniştiği tanımlamış. Ve e, sürecin başarıyla yönettiklerini küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen önümüzdeki dönemde büyümeye hızlandırarak 2014 yılında potansiyel büyüme hızına ulaşmayı hedefledik. Neymiş potansiyel düşünmüş. büyüme hızı %4 müymiş? Ee, bugün açıklanan verilere göre 2012 yılının da 2012 yılı büyümesi %3'ün bir miktar altında Altın. kalacağını göstermiş. Ee, ve muhtemelen arttırmak istiyorsa %4 gibi yani bir rakam de Hedefi şeyleri. de şeylerinde o ama yani tabii ki zor. Yani bunlar nüfus artış hızında falan gözlerini aldığınızda düşük büyüme oranları. Düşük büyüme oranları olunca ne oluyor? İşsizlik daha fazla artıyor. Zaten keskin düşüş özel yatırım harcamalarında bu son çeyreğe baktığımızda daha ayrıntılı bakılabilir. Yatırım harcamaları düşüyor. Özel tüketim harcamaları Düşüyor. Yani insanlar hem yatırım yapmıyorlar, daha doğrusu şirketler ve de bazı alımlarını da dayanıklı tüketim alımlarını erteliyorlar. Bunların hepsi bir küçülme sürecine girildiğini gösteriyor. Bu da dediğim gibi işsizlik oranını, istihdam meselesi ki yapısal bir sorunu var Türkiye'nin bu konuda. Yani. Donuk bir özellikle 2001 krizinden bir Plato sıçramıştır 2001 krizinde e, işsizlik oranlarımız e, yükselme göstermiştir. Onun arasında ondan sonraki yani yapısal bir çözülme yaşanmadı. Evet. Her, bu kadar büyümeye de rağmen dönem ben bilmiyorum. Dolayısıyla yani e, siyasetçi e, açısından iktidar sahipleri açısından hükümetler açısından e, büyümek düşük büyüme oranları ve de seçimleri 3 tane de seçim var. Başkan olmayı düşünüyorsun. Yerel seçimlerim var. Genel seçimlerim var. Deve dişi gibi sorunların var. Yani e, Suriye sorunum var, Irak sorunum var. İçeride e, etnik sorunum var. Ondan sonra enerji meselelerim var. Ya yani gerçi enerjide de düşer. Büyüm oranı düşer vakit enerji talebin Hı. de azalır filan. Yani dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde daha sıkıntılı bir dönemdir. Merkez Bankası'nı eriştireceklerdir. Merkez Bankası politikalarını faiz oranlarıyla ilgili demeçler yoğunlaşacaktır. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini isteyeceklerdir ekonominin canlanması açısından. Yani sonuçta bundan sonraki çeyreklerde de Beklenin gerçekleşecek ve daha düşük bir büyüme oranında sanıyorum ekonomi seyredecek. Peki, Bu da bir neden de dış talepten kaynakladım. İşte o dış talepten bahsedecektim ben de tam olarak. Avrupa Birliği ne? Hı -hı. Bir adres gösterme. Ya daha doğrusu adres olarak Avrupa Birliği'ni gösterme gibi bir durum var. Şimşek yaptığı açıklamasında işte konuşmasında. Zira e, AB'yi... Yaptığımız ihracat bu yılın 9 ayında %7.9 azalmasına rağmen toplam ihracatımız 13.7 artmıştır diyor. Özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracattan bahsediyor. Avrupa Birliği'ndeki yaşanan bu o ekonomik durum Türkiye'ye etkisi ne şekilde olabileceğine dair bir soru vardı benim kafamda. Belki siz yardımcı olabilirsiniz. Etkisi şu Türkiye'nin en büyük ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği ve Avrupa. Ee, geleneksel olarak da hep böyledir yani ee, kriz 2008'den itibaren işledirmeye başladığından bu yana yani o ülkelerin de büyüme oranları düştü o ülkelerde ithalatlarını azaldı yani biz bizim ihracatımız onların ithalatı oluyor e, dolayısıyla Türkiye e, Çin de etkilendi yani Avrupa evet. e, yani satan en büyük dünyaya satan e, Mal satan ülke. Çin, Türkiye'de geleneksel bu ihracat alanını da e, bir daralma söz konusu oldu. Bunu çeşitlendirme yoluna gitti 2008'den sonra. Artırma ve Orta Doğu pazarına yöneldi. Komşularla ilgili şeylere yöneldi. Irak zaten savaş sonrasında... E, kavuşlu ülke Türkiye'den yüksek miktarda alım yapmaya başladı. Yani İt, Irak'ın ithalatında önemli bir yer tutmaya başladı. Türkiye bölge ülkeleri. E, ama baktık ki son 1-2 yılda da o bölgede işte tırlar gidemiyor. Evet. Mersin'de, Maraş'ta, Antep'te, Antakya. Zaten... Suriye tamam da Irak'ta da aynı şey söz konusu mu? Aynı durum söz konusu mu? Evet. Bu yaşanan diplomatik zıtlaşma yani şimdi tabii ki duruma e, hatta bu meseleyi aşmak için Mısır Arap Baharı oldu. Mesela Mısır'a e, RORO gemileriyle ihracat kapısını artırmaya e, açmaya tıkanıklığı geçmeye çalıştı Türkiye ama da o maliyetleri güzeltti. Evet. Navlun taşımacılık şeyi Yani son, sonuçta Türkiye e, çok geniş bir paterni var ihracat paterni yani eski yıllara göre yüz, küsür ülkeye e, mal satan bir ülke Türkiye. İhracatını e, değişken kılabiliyor ama tabii ki dünya krizinden etkilenmemesi mümkün değil. Yani dünyanın daralması Türkiye'yi de etkiliyor ve e, bir de bölgesel sorunlar da etkiliyor. E, komşularla olan sorunlar artı e, işte e, o ülkelerin iç karışıklıkları. E, bunların hepsi e, bir araya geldiğinde Türkiye'nin de e, küçük büyüme oranına ...ulaşması mukadderattı yani... Evet. ...açıkçası. Beklenendi... ...beklenen işte 2.6... ...1.6 değil de 2.1 filan... ...biraz daha sert düşüş denmesi... ...sert yumuşak tartışması... ...aslında daha önce de... ...gaz, gaz filan tartışması haline gelmişti... ...6 ay önce... ...şimdi işte Merkez Bankası... Sert mi bastı frene, yumuşak mı basması lazım bununla büyüme arasındaki ilişkiler deyip e, bu bahsi biraz uzatmadan kapatayım istersen. Evet. Ama bu da e, önemli noktalardan biri. Özellikle siyasi iktidarlar dışında açısından. Yurt dışında böyle ve yurt içine döndüğümüz zaman da açıklamalar şu şekildeydi. Cari işlemler açının ortağı ve uzun vadede daha makul seviyeleri düşürmek için yurt içi tasarruf oranlarının art. ...arttırması, enerjide... ...dış bağımının azaltılması, katma... ...değer vergisinde yüksek mal ve hizmet... ...üretimine odaklanılması... ...altyapı yatırımlarının daha da hızlandırılması... ...ve beşeri sermayenin daha da... ...güçlendirilmesi gerektiğini altını çizmiş. Şimşek. Yok, şimşek evet ve şu şekilde... ...devam etmiş. Son 10 yılda... ...sağladığımız mali disiplin sayesinde... ...kamu tasarruflarında önemli... ...oranda bir artı sağladık. 2002 yılında kamu tasarruflarının... ...gayrisafi yurt içi hasıla... ...içerisindeki payı eksi... Eksi yüzde 4.8 idi. Bu oranın 2012 yılında pozitif yüzde 2.4'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yani bu dönemde kamu tasarruflarının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payını 7.3 puan arttırdık şeklinde. da mali bu 10 yıl içerisinde mali disiplinde önemli adımlar atıldı evet. doğrudur. ...zaten kamu borçlarına... ...iç ve dış borçlarına bakınca da... ...bunları görebilirsiniz. Ama dün... ...işaret ettiğim nokta... E, ...yani gösterilmeyen alanlar var... ...Türkiye'de. Kamu maliyesi... ...açısından. O da bahsettiğim... ...TOKİ meselesi. E, bu dün meclis... ...şeylerinde buna kadar gündeme geldi... ...bilmiyorum ama... E, ...küçülme de cari işlemler açığını etkiler. E, sonuçta orada da... ...küçülmeyi sağlar. E, ama yani... Bütün mesele zaten e, sihirli e, değnek bizim gibi ülkelerde açıkları oda olan ülkelerde büyüme ve cari açık ilişkisini dengeli götürebilmek ama hiçbir hükümet e, ekonomide daralmayı istemeyecektir. Özellikle seçimlere giden e, hükümetler açısından çok istenilen bir durum değildir. Evet çok fazla başlık var ama son bir başlığa daha da belki değinebiliriz. ...bundan sonra da diğer haberlerimize geçirebiliriz. Enerjide dış bağımlı... ...kaydı değer ölçüde azalacağından bahsetmiş. Bakan ee, Şimşek. Yani, neye dayanarak söylüyor? Doğalgaz mı bulmuşuz? İnşaat halindeki... ...santrallerden elde edecek kaynaklar da... ...eklenince <gülüyor> yani teorideki... ...olanlar aynı şekilde bir hesaplamaya... Ya, tabi ...bir şey sorunu vardı Türkiye'nin. Belki onunla yani mesela Tuz Gölü'nde... ...doğalgaz depolama doğal yani ...doğalgaz alıyoruz Hı -hı. 30 yıldır... ...ama depolama tesisimiz yok. Biliyorsun. Evet O yüzden e, Alsan'da Almasan'da ödediğimiz evet. oldu. Bu Mesut Yılmaz döneminde yapılan bir anlaşma vardır. Evlere şenliktir Rusya. Hala bilmeyiz bu anlaşmanın içeriğini. Yani doğalgaz tarihi ayrı bir... Hani programı bloke etmek <gülüyor> istemiyorum ama onun için e, yani bir kere büyüme küçülünce enerji ihtiyacında da azalacak demektir. Ondan dolayı da bir takım şeylerin olacak. E, ama e, Tayyip Erdoğan... E, başkanlık hayalleri kurarken büyüme hayalleriyle birlikte onu düşündü bence ama büyüme hayalleri o bu önümüzdeki dönemde eskisi gibi olmayacak. Ee, o da onu sinirlendiren unsurlardan biri. Evet. Yani. O zaman Ankara'yla devam edelim mi yoksa Olur. devam et? Yani başka Ankara'yı özlemişsinizdir diye ben aslında biraz daha Ankara üzerine. <gülüyor> Olur tamam. Ee... Yok o kadar. <gülüyor> dünkü konuşma içerisinde daha doğrusu dünkü bütçe konuşmaları içerisinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın biz asla ve asla bir hesaplaşma içinde değiliz. Tam tersi Cumhuriyet için neler yaptığımızı neler kazandırdığımızı hangi seviyeleri taşıdığımızı ve taşıyacağımızı konuşuyoruz demiş. Gazi Mustafa Gazi Mustafa'nın vefatından sonra Türkiye'nin potansiyeli yeterince kullanılmamıştır bir yandan neler başardığımızı anlatıyor bir yandan da bu başarılığın neden gerçekleştirmediğini hatırlıyoruz gerçekleştirmediğini hatırlıyoruz bizim her zaman ifade ettiğimiz bir gerçek var 10 yıldaki başarı bizzatı aziz milletin başarısıdır biz hemen her alanda cumhuriyetin rekorlarını kırıyorsak kırıyoruz diyorsak bunu cumhuriyetin ve milletin adına bir kazanım olduğunu ifade yani şimdi ediyoruz Çünkü konuşma işte bir noktada düşük büyümeye karşı bir ee, ön e, alma konuşması. Yani ben 10 yılda şunları yaptım diyor. Ve yaptıkları da sergilmeye çalışıyor. Ondan sonra işte iyi bir dönem geçirdim diyor. Yani dolayısıyla böyle bir şeye başvuruyorsan zaten 10 yıldaki ekonomik aktivitenin işte Türkiye'nin kişi başına düşen gelirin artması bir sene hariç yüksek büyüme oranlarının e, gerçekleşmesi oya tahvil olmuştur. Evet. Yani üç tane, üç kez üst üste yani nedenlerinden biri de Türkiye'nin istikrarlı ve açıklarını dün de söylediğim gibi finanse edebildiği bir dünya konjonktürünü bulmuş olması. Cari açını finanse edince ekonomik büyümesini finanse etmiş oluyor ülkeler bu tür ülkeler. Dolayısıyla iyi geçirdi ama zaten bu kendisini de tabeleye yansıttı. Yani yüzde ellilere veren bir şey. Seçmen pragmatistir. Onun hayatına bir de son bir yılda girene bakıyor. Büyük bir bölümü seçmenin oy verirken. Hı hı. Son bir yılda bana ne yaptı? Diyor. Ee, daha öncesi? Daha öncesi. E, Hatırlanıyor ama. Ama büyük bir kısmı son bir yıl içerisindeki ekonomik olarak bana ne yaptı? İşte bunlar ev, ev kolayca imkan buldum. Krediler ucuzladı. Sağlık vesaire. Bunlardaki aşınma dönemine giriyor gösteriyor evet. bu küçülme o ee, gösteriyor yani eskisi gibi böyle bir şey yapamayacaksın tabi ee, bunun karşısında bir siyasetçi olarak da ya ben o yılda bunları yaptım mı koyarsın yani iyi bir şey yani ama o kadar da tutmuyor çünkü seçmen onu zaten e, ödüllendirmiş seninle anlatabiliyor evet, muyum evet. yani e, geleceği yani, neler uçuruyordu mesela işte Trakya'yı yarıyor boğaz yapacak filan değil mi mega proje, onları unutuldu evet. anlatabiliyor muyum Mesela gündem şeye gelir, camiler, mamiler... Işte, ...havalimanları... ...onların üzerinden... ...şimdi bu kadar şeylere e, girmesinin nedeni o... E ...bir de kendisinin ortaya koyduğu bir seçim var... O, ol, ...olacağı... ...Cumhurbaşkanlığı... ...işte onu neyle yapacak... ...işte daha büyük yetkilerle mi... ...mevcut yetkilerle mi... ...anayasa unuttu... ...unuttu anayasayı... ...değil mi Şimdi dolayısıyla ...bütün bunlar... E, ...bir şey işaretiyor. ...Kürt milletvekilleriyle papaz oluyorsun... ...bölgedeki şeylerle falan... E, Siyaseten e, zorlanılacağı bir dönemdir e, bu dönem. Ve bu dönemde yani yüksek büyüme oranlarının olduğu dönemde partiler karışmaz. Çünkü ihaleler çoktur. Pasta büyüktür. Pasta küçüldü mü partilerde hırgür başlar. Yani tecrübeli sabittir madem Ankara. Yani küçük büyüme oranları siyasi partilerin içerisinde hareketlendirilir. Yani çünkü sonuçta dağıtacaksın. Yani bunu cebine koyma anlamında değil ekonomik büyüme aktivite olunca işte iş dünyası yeni siyasi elit olduğu gibi ekonomik elit vesaire bundan yararlanıyor. Ama daraldığı zaman. Daraldığı zaman pasta daraldı vakit ya o zaman hırgür çıkar. Yani 30 yıldır izlerim ben işte itisat öğrenciliğimden bu yana. Büyüme zamanları siyasi partiler, partilerin iç yapılarında huzur vardır. Daralma zamanlarında ki hırgür çıkar. Maliye Bakanlığı ve Erdoğan Bayraktar arasında çıkan bu yüzdelik Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre işte bana yüzde seksenle yüzde bir arasında olunabilir gibi bir orandan bahsedildi ama yüzde birlik geldi kandırıldım diyerek Maliye Bakanlığı'na bir top atmıştı. Ye bir taş atmıştı daha doğrusu ve ardından da böyle bir e, ikilemden bahsedilir olmuştu. Bu da bunun örneklerinden bir tanesi olarak ya, verilebilir tabii mi? Tabii şöyle yani Maliye Bakanlıkları genel olarak Türkiye şeyinde e, ödenekler, e, bakanlıkların ödeneklerini salan, veren ve toplayan olduğu için Maliye Bakanlıkları her zaman diğer bakanlıklarla e, genel olarak çatışır. Mesela Dış Ticaret Bakanları da Merkez Bankası ile çatışır. Hazine bakanlığıyla çatışır. Çünkü işte kur meselesi üzerinde daha e, teşvik edici kur ihracatçının olmasını isterler. Merkez Bankası o kur politikasını para politikası unsurlarıyla birlikte ele aldığı için daha farklı. bakar. Bunlar evet. olur. Bunlar... Ama daha önce hiç böyle basın açıklaması yapar yap, yapılır gibi böyle bir açıklama görülmediği için ya da benim hatırladığım e, yani, olmadığı için. Bir, bir şekilde tabii ki bütün bu demin dediğim unsurlar evet. bakanlıklar arasındaki e, huzursuzlukları, bakanlar arasında atışmaları da getirebilir. Bakın koalisyon hükümetleri döneminde bunları daha fazla görürdük. Tamam mı? Yani çünkü o zaman da e, bir de istikrarsızlık var. Bu dönemde aslında ekonomi ee, ...tek parti bir de... ...çok derece karizmatik bir başbakan var. Ee, ekonomi bakanları bile... ...yani Ali Babacan bile son derece... E, ...edilgen durmuştur. Koalisyon dönemlerinde... ...müsteşarlar filan öndedir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani, e, partinin... ...bir ekonomiden sorumlu bakanı... ...karşımıza çıkar falan. Dolayısıyla... ...bu dönemde bunlar yaşanmadı doğrudur. Ama daralma bakanlıklar arası... ...bu dediğin... ...nazireleri beraberinde getir, itiş-kakışları getirir, daha da parti içi hırlaşmaları getirir, gruplaşmaları getirir... ...işte yaylacılar, ovacılar olur, yani evet. çeşitli yapılar olur. Bir de sizin zaten ekonomik daralmanın ötesindeki problemler olduğu gibi mesela Kürt meselesi bir problem teşkil ediyor. Şimdi ben sana söyleyeyim, bu Suriye ile sınırdaş olan illerin milletvekilleri de zor durumda. Çöktü orada ekonomi. Evet, tamam. yani Sosyal hatalı, hayat çok etkileniyor. Evet. Git yani Urfa, Mard Mardin, şey değil, Maraşı, Antipi. Yani bunların büyük bir bölümü de kaplanlardır yani. Anadolu kaplanları Hı. dediğin. Yani AK Parti'nin temelde nüvesini oluşturan yani 1980'lerdeki dönüşüm sonucunda hayata giren yeni sermaye bu önce ANAP'ta kendini vücut bulmuştur. Ondan sonraki gelen ekip ki AK Parti'nin Çelik çekirdeğini oluşturan e, kesimdir. Yani bunlar işte hem Anadolu'da olup hem büyüyüp hem İstanbul'da kafa tutar hem de ihracat yapar. Falan. Ama şu anda burada bir zor durum söz konusu. Bunlar olursa... tabii. Bunların hepsi yansıyacaktır. Yani evet. o yüzden siyaseti böyle yani tak tak tak bu böyle de bu içinde, kendi içinde bir dinamik unsurlar e, taşır. Ve bu siyaseten de kendini gösterir. Evet. E, o, bu açıdan daha zor bir dönemdir yani e, önümüzdeki dönem yönetmek açısından. Evet, son olarak bir de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir takım açıklamaları vardı. Ve bu açıklamalarda ön plana çıkan neyse Ulu 34 yurttaşımızın öldürüldü. Şu şekilde konuşmuştu. Ulu 34 yurttaşımız öldürüldü. Fail belli değil. Ben size söyleyeyim failini. Uludere'nin sorumlusu arkamızda oturandır demiş. Bunu da önümüzdeki yarım saatten itibaren konuşmaya devam edelim isterseniz. Açık Gazete ...Simon'dan Mary Mending ile devam ettik. Mesajı da içerisindedir galiba. Tekrardan geçmiş olsun diyoruz buradan kendisine de Ömer Devam edelim isterseniz tekrardan elimizde kalan... ...daha doğrusu ilk yarım saatte sadece açıklamasını yapabildiğimiz... ...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uludere'de 34 vatandaşımız öldürüldüğü... ...fail belli değil. Ben size söyleyeyim failini Uludere'nin sorumlusu arkamızda oturandır demeci üzerinden bir açıklaması vardı. Ee, bununla e, epey bir gerilere doğru giden bir açıklaması olmuş. Ta bütçe hakkının 1215 yılında Magna Carta ile başladığından itibaren bir açıklama yapmış. Bizde de 1876 kanunu esasıyla kabul edilmiştir. Biraz dağınık bir konuşma ve dağınık bir şekilde okuyorum ben. Ama başlıkları da teker teker bakacak olursak sorduğu sorular var. Ee, böyle devlet mi olur diye Gelecek e, biz göreceğiz demiş bu ülkenin insanlarının hapiste olduğundan bahsetmiş ve ardından da e, bu Patriot meselelerine ve Kürecik'teki e, radar istasyonuna değinerek İsrail kalkanı olduğunu bilmeyen var mı diye sormuş ve Uludere olayı üzerinden de şu şekilde konuşmuş. Uluderen'in sorumlusu arkamızda oturandır diyeceksiniz. Neden? Sınır ötesi operasyon yapma yetkisi parlamentoya aittir. Meclis yetkiyi kime verdi? Yürütme organına. Siz sınır ötesi operasyon yapabilirsiniz dediler. Onlar da gittiler. 34 vatandaşımızı imha ettiler. Şimdi arıyoruz fail kim diye e, kapatmaya çalışıyoruz. E, bunu kapatıyoruz ama dönüyoruz. 1930'larda Mustafa Muğla'dan bahsediyoruz. Bu kadar komik bir durum olur mu diye konuşmuş Ya şimdi eee Türkiye'de 1938'deki dersim isyanında <gülüyor> dersimi ıslah etmek için işte hava kuvvetleri gidiyor o zamanki. İşte Atatürk'ün evladı manevi ise kızı Sabiha Sabi Gökçen de onların içerisinde ve uzun yıllar şöyle anıldı. Yani ilk kadın savaş pilotu. Yani kendi topraklarımızı bombalıyorsun. Bunu öyündük biz. Dünyada da ilk kadın savaş pilotu Hı -hı. diye. E sonra hava kuvvetlerimizin e, ve orada üstte zehirli gaz meselesi o zaman da gündeme gelmiştir. O zamanki İngiliz basınına bakın. Türk ordusu e, Kürt isyancıları zehirli gazla bombaladı diyor. Dersme yapılan. dersme tabii canım bu mağaralar falan. <gülüyor> Değer bir husus yine biz kendi gemimizi batırdık. İki tane gemimiz vardı doğru dürüst Kıbrıs harekatında. Baca'dan soktu şeyi biliyorsun. Bombayı. Kocatepe. Öbürde Öbürü de yaralandı. Ben, yani daha sonra o geminin... E, komutanı Yarbay e, Güven Erkaya 28 Şubat'ın Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Yani bizim aydınlanmıyor kendi kendine. O kadar şey var ki, ka, yani kozmik odalarda bunların şeylerini bulmak mümkün. E, ama Ulu Dere tabii ki yani göz göre göre gözümüzün önünde olan bir adise ve de e, bu Ulu Dere'nin altında kalıyor bu hükümet, gördüğün gibi. Yani o bunun kalıcı bir takım böyle tu, en büyük tu, şeylerden biri bu e, üzerine yıkılan şeylerden. Şimdi e, bir, gazetelerde yine bir insan hakları karne meselesi gündemde evet. farkındayız. Yani yine 11 ayı kapl kaplayan İnsan Hakları Derneği'nin hak ihler raporu açıklanmış. E, 506 işkence, 35 yargısız infaz, 19 faili meçhul, 216 kadın cinayeti... 301 kişiye fikir özgürlüğü cezası. Baya kabarık. Yani işte sıralamada geldiğimiz yerleri biliyoruz. Yani daha altlara git devam etmek mümkün. Yani demokrasi kaliten bu. Ve neyle başlıyorsun? İlk başlangıçta Avrupa Birliği, demokratik haklar, işte Türkiye'de mağdur edilen vesayet rejiminin mağdur ettiği alanları e, tamir edeceğim ve onları e, ortadan kaldıracağım diye başlıyorsun ve senin e, sahnedeki görüntün bu. Şimdi bunlar hem demokrasi kalitesi bu kadar e, düşük büyümen bu kadar düşük. Bak demokrasi düşükse e, büyüme düşüktür ücretler düşüktür. E, memleket e, açısından bir ülkeyi durumu açısından hiç de iyi bir tablo olmadığını gösteriyor. Evet. Zaten etnik bir sorunum var ki yani dünyada şu anda en eski etnik sorununa sahip ülke Türkiye ve iç savaş yaşayan ülke. 34 yıldır sürüyor. Yani bildiğim kadarıyla bu kadar uzun süreli bu kadar insan kaybına sebebiyet veren yani 150 yıllık bir mesafede baktığımda zaten ama son şey modern zamanlar dediğin zamanlara baktığımda küreselleşme çağının 80'lerden itibaren e, hızlandığını göz önünde bulundurduğumuzda bu iletişim devrimiyle etnik meselesi dünyada bu kadar e, yaşayan başka bir ülke e, pek yok. Dolayısıyla bu demokrasi kalitesi karnemizde bu gözüküyor. Evet peki kadına karşı şiddet olayında da aynı gene, e, şeyden bahsedebilir miyiz? Karşılaştırmadan bahsedebilir miyiz? E, yani, etnik meselede olduğu gibi yaşanmayan. ...dünya genelinde yaşanmayan... ...böyle bir şiddetin varlığından bahsedebilir misiniz? Yani Türkiye açık ortada... ...ist yani kadına karşı şiddetin... E, ...örnekleri... ...yani... ...AK Parti'nin kendi milletvekilini... Evet Fatma Şahin, Fatma Şahin şiddet gördüğü için... ...boşandığı eşi İdris Skotan hakkında... ...eşini kastan yaralamak suçundan hazırlanan... ...iddianame de kabul edilmiş bu arada. Bir de çok hızlı gelişti farkında mısın? Evet. Yani, yani sonuçta... E, ...bunların... E, Sonuçlanmayan, uzayan davalar nedeniyle öldürülen, yani yargının pozisyonu nedeniyle bir yığın facialar da yaşanıyor. AK Parti milletvekili hanımefendinin süreci hızlı işte, en azından. İyi yani. Evet, İdris Kota'nın yani eşinin, eski eşinin Ankara 13. asliye cezada 4 yıl 6 aya kadar hapiste yargılanacağından bahsedilmekte. Böyle durumlar var ama bu karneye bir geri dönecek olursak ilginç verilerde bulunmakta gene yani kadınlarla alakalı olarak kadın cinayetleriyle alakalı olmak da bilhassa bu konuyla alakalı. 10 ayda 216 kadının öldürüldüğü, 96 kadının yaralandığı, 519 kadını şiddet, taciz ve tecavüze maruz kaldığından bahsediliyor. Ve 11 ayda nefret cinayetleri sonucu 8 trans ve 1 gay yaşamını yitirmiş. Ve Türkiye'deki bu konudan ayrı olarak da Türkiye'deki cezaevlerinde 75 gazeteci bulunmaktaymış. Evet. Aynı şekilde 17 gazete ve derginin yayını durdurulmuş, 564 yayına el konulmuş, 22.536 internet sitesine erişim engellenmiş ki bu rakam muazzam bir rakam herhalde. İfade özgürlüğü kapsamında 301 kişi hakkında toplam 908 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası verilmiş ve iş kazalarında da değiniliyor gene bu karne içerisinde. 11 ayda iş kazalarında 815 işçi hayatını kaybetmiş. Durum böyle karanlık. İş kazalarında da iyi bir yerimiz vardır dünya sıralamasında. E biz hatırlıyorum geçmiş zamanlarda bunun programlarını yapmıştık. Çin birincidir. Çin'de acayip tabii iş kazaları böyle günlük hayatın acayip yüksek bir de yansımıyor e, pek çoğu. Yani durum bu. İnsan hakları... Göstergimiz aynı şekilde devam ediyor. ediyor ve devam eden olaylar da var. Örneğin radikal kastesinin bugün gene manşetten verdiği haber üzerinde e, karakolda sırayla dayak haber verilmiş manşetten 4 Ağustos'ta hastanede dövülen iki polis saldırının iki polise saldırının sırrını radikal önceki gün görüntüleri ulaşarak çözmüş. Meğer polisler iki gencik karakolda feci şekilde sıraya girerek teker teker dövmüşler. Servet ve Kemal Karataş evlerine giderken ihbar üzerine polis tarafından durdurulmuş. Gençler aranmaya itiraz edince 75. yıl polis merkezine götürülmüş. Ondan sonraki görüntülerin tüyler rüpertici olduğundan bahsediliyor. Polislerin çoğu bir nevi sıraya girerek iki genci dövüyor. Kan içerisinde kalan gençlerin tedavisi için sağlık ekipleri çağrılıyormuş. Ve e, bu olaydan sonra da Hastaneye götürülüyormuş gençler hastanede ise gençlerin yakınları ise bu keskincini polisten alıyormuş bu da İsmail Saymaz'ın radikali özel haberi içerisinde çok ilginç bir olay yani devam ediyor bu karnenin içerisinde durmuş ya da herhangi bir şekilde azalmadan bahsedilmiyor ve ilginç belki de en ilginç nüanslardan bir tanesi de polisin komiser polislerin iki kardeşi darp ettikleri görülüyor denilmesi üzerine ee, avukat görüşmesi sırasında o, yapılıyor bu görüşmede. Olabilir. Onlar da dört memuru darp etmişlerdi şeklinde bir cevap hmm. veriyor. Yani karneye gün geçtikçe daha fazla olay da ekleniyor. Radikal Gazetesi'nin bugün manşetten verdiği haberdi. Bunlardan evet. bir ciheli. İsmail Saymaz'ın haberiydi bu da. Aynı şekilde devam ediyor. Ee, ya, bir şey var. bu. Ona dikkatini çekti mi? Bu Orhan Pamun da içinde yer aldığı e, Avrupalı yazarların şeyi bir bildirisi var değil mi? Esad'a son metni Bunu tam mektup. o metnini okudun mu? O, o metni bulabilmem Aha. mümkün olmadı ama yarın bulabildiğim yani taktirde Burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Tamam yani tabii ki Esad'a karşı yazarların, düşünürlerin, bilginlerin bir bildiri yayınlaması güzeldi. Yani ya bizim basın bunu cımbızladı. Yani bu yani sonun Kaddafi gibi olur, sonun Saddam gibi olur ben yadırgadım. Evet olay da şu. Yani... Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'la birlikte. Ya Dünya yani Beş yazar. Alfred Grosser, Martin Walser, Bu Alem Sansal, Claudia Magris ve David Grossman Star gazetesinde. Yani diğer gazetelerde de pek farklı şekilde ele alınmamış haber ama Star gazetesinde bildirildiğine göre... Suriye lider Esad'a açık mektup yazarak istifa etmezsen sonun Kadafi gibi e, saddam gibi olur uyarısı yapmış. Bir şekilde tehdit yani edilme gibi bir durum sözcüsü. Hiçbir itirazımız yok uyarı değil yani sert metinler yazılır falan da. Yani gerçekten bildiride bu üslup var mı bilmiyorum ama yani bu sonun saddam gibi olur gelir. Ee, yani bu, bu, bu bana biraz şey geldi bilmiyorum belki de e, Türk basını bunu cımbızladı öne çıkarttı. Metnin bütününe bakmak lazım. Ee, tabii ki Esad'ın gitmesini e, halkına yaptığı bu zulmü, e, bağışçılığı falan ama yani bak çağırırız Amerika <gülüyor> gelir seni Saddam gibi, Kaddafi gibi, NATO gibi yani e, bu Saddam'la pek... Saddam Kaddafi aynı e, kategori içinde konulabilir mi peki bu durumda? Yani sonuçta ikisi de... Diktatör. Diktatör olarak yani bir işte, evet. E, İkisinin de ülkesinde yaptıkları belli. Yani de, bir demokratik e, ülkeler değil. Şey olarak <gülüyor> sordum. E, bu son zamanlarda Suriye'de devam eden bir kimyasal silahların ele geçirilmesi... Evet. ...ya da kullanılması gibi bir tartışma söz konusu. E, bu tartışmaya baktığımız zaman... ...yani bir saat damla... E, ...Irak'ın işgali öncesinde yapılan bu... E, ...söyleme evet. çok benzerlik taşıdığından bahsedilebilir... Ama Kaddafi ile bu benzerliği aynı şekilde kurabilir miyiz diye dün bir miktar düşündüm. Ya açıkçası. Birbirinden farklı şeyler ama ben bu yani gerçekten bu sonun Kaddafi olur, sonun Saddam gibi olur. Yani o biraz bilmiyorum yani belki de. E, metnin bütününe bakmadan konuşmamak lazım Evet yazarlar mektubun geri kalanında da Rusya ve Çin'in destekle, desteklen desteklemesi yaptığınız e, katliamların korkunçluğunu azaltmaz Yani bu hı hı. destekler yaptığınız katliamların korkunçluğunu azaltmaz Ailenizle birlikte Rusya ya da Çin'e Onlar kabul etmezse Cezayir'e gidin ama Evet yani Er ya da geç uluslararası hukuk karşısında hesap vereceksiniz demiş Tamam Yani bak a, a, yani. Adres de gösteriyor. Çin'e ve Rusya'ya gidebilirsiniz. Yani orada yani bir sakınca yok. Bir sakınca yok. Orada yargılanmasan da olur yani. ya yani neyse yarım baktığımız için belki şey yapmamam evet, lazım. Belki tamamına Ona baktıktan lazım. Sonra, yani ondan sonra tekrardan bir, şey yapılabilir. Bir... Şey geldi bana. Ee, ve, eğer Suriye ile devam edecek olursak bu Patriot durumlarında bazı gelişmeler var. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek olan bir saldırı tehdidine karşı NATO'dan talep ettiği ve Almanya'nın da bu kabineden geçen, Almanya'da da kabineden geçen, geçen hafta gönderilmesi onaylanmıştı. Bu Patriot Hava Savunma Sistemleri'nin 2003'ün ilk günlerinde Türkiye'de olması bekleniyormuş. 2013'ün. 2013'ün. Ömer Madra buradayken patriotların için ödemenin nasıl yapılacağına dair biraz konuşmuştuk. Bunu da açıklık gelmiş. Patriot sistemlerinin Türkiye'ye konuşlandırılmasının Almanya'ya maliyetinin ise 25 milyon avroya ulaşması, bulması öngörülüyormuş. Türkiye'nin patriotlar için Almanya'ya herhangi bir ödeme de bulunmayacağı ancak ev sahibi ülke olarak sistemlere ve askeri birliklere ki bu iki tane füze rampası için 400 asker geliyor. Hı hı. E, ...ilişkin elektrik... E, ...beslenme gibi masrafları... E, karşılayacağı ifade edilmiş. Bir HES yapıversinler Patriotlara da artık. Evet. <gülüyor> Konuşlandırmanın yalnızca... ...Türk e, topraklarınız korunmayla... ...sınırlı olduğunu vurgulayan kaynaklar... E, ...bir diğer taraftan da... ...Almanya'dan bu sınır mevzusunda... sınırı yakın mı ya da sınırın dışında mı olsun... ...ya daha doğrusu sınıra uzak mı olsun konusunda... sınırı uzak olsun şeklinde... ...açıklamalar geliyordu... Yani bunlar NATO bütçesinden mi yapılıyormuş? Bunlar Almanya'nın bütçesinden Online yapılıyormuş. Bütçesinden. Bunlarla alakalı da haberler gelmekte. Bir diğer taraftan da Suriye'deki çatışmalar devam ediyor. Ee, Halep'in batısındaki en büyük askeri üslerden bir tanesinin daha düştüğünden bahsediliyor. Ve isyancılarında e, bu askeri üsü ele geçirdiği bazı kaynaklar tarafından söylenmiş. Ama bir diğer taraftan da gene bu kimyasal silah e, söylemleri de kaldığı yerden devam ediyor. İkili taraf, iki taraflı olarak. Bir diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler nezdinde kimyasal silahların kullanılmaması konusunda Esad'a uyarı yapılıyor. Esad da muhaliflerin klor fabrikasını ele geçirdiğinden bahsediyor. İnternette bazı e, bu kimyasal silahlarla alakalı ufak deneyler, amatör videolar, e, deneylerin yapıldığı amatör videolar dönmeye devam ediyor. Bu tip bir karmaşık kaos var ama bir diğer taraftan da çatışmalar olanca hızıyla Devam ediyor Suriye içerisinde Bu böyleydi ve bir diğer daha ödül aslında çok az bir vaktimiz kaldı ama Avrupa Birliği Nobel Barış Ödülünü almış Almış mı? Almış Dönende konuşan AB temsilcileri Avrupalılara birlik çaresinde bulunmuş ödülün AB'ye verilmesine karşı çıkanlar ise tepkiliymiş Bir, te bir tepki bir diğer taraftan da tepki geliyor Bu kıta savaşın kıtasının barışa kıtasına dönüştürmeyi başardı şeklinde konuşmuş Ödülü alanlardan Juan Rompuy e, ve tepkilerde gelmiş Uluslararası Af Örgütü birlik ülkelerine romanların uyguladığı ayrımcılıkta yeterince mücadele edilmediği eleştirisinde bulunmuş. Güney Afrikalı Piskopos ve -1990 1984 yılında Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu'da Avrupa Birliği'nin barış ve silahsızlanma çabalarına bugün de katkıda bulunduğuna dair değerlendirmede bulunamayacağını söylemiş. Ve Avrupa Birliği yetkilileri yaklaşık 930 bin euro değerindeki ödülün çocuklara yardım için çalışan vakıf ve savaş mağdurlarına bağışlanacağını da açıklamış. Bu da bu işin bir diğer bir taraf olarak beni, da görülebilir. Yani mesela Türkiye 2001 krizinde borç krizine girdi. Avrupa'da borçlanma ödülü almaya gitti dönemin hazinemiz dışarı. Evet. Yani <gülüyor> inanılır gibi değildir yani bu açıdan baktığınızda. Evet vaktimizi yavaş yavaş dolduruyoruz şu anda e, şimdi e, ekoloji hareketleri gündemini devam ona mı ediyoruz geçiyoruz? kaldığımız gelden evet, ona devam ediyoruz. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. İbrahim Bey merhabalar. Ha, merhaba, günaydın. Günaydın. Bugün İbrahim Demirci ile konuşuyoruz ve konumuz da galiba yeni Büyükşehir Yasası. Doğru evet, evet, doğrudur. Geçen Cumhurbaşkanı tarafından onaylarak yürürlüğe giren 13 ilde Büyükşehir Belediyesi'nin kurulması ve bazı ilçelerin kurulmasıyla yine bazı yasalarda ve kanun kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair e, klasik bir e, AKP torba yasasıyla e, karşı karşıyayız. Evet. E, ben tabii öncelikle size bir iyi yayınlar e, dileyim. Çok e adına. Edin, e, İstanbul Boros Avukatları'ndan İbrahim Demirci'den, ÇEAV üyesi. E, şimdi yasaya göre e, 13 adet yeni Büyükşehir Belediyesi kuruluyor. E, mevcut e, Büyükşehir belediyeleriyle ile birlikte e, toplamdaki sayı 29 Büyükşehir Belediyesi'ne e, ulaşıyor varıyor e, ve e, yasayla birlikte büyükşehir belediyelerinin yetki ve görev alanları e, çok genişletiliyor e, yasada değişiklikten önce en az 3 ilçenin e, dahil olması öngörülürken büyükşehir belediyeleri açısından şimdi bütün ilin mülki sınırlarına kadar dayanıyor e, büyükşehir belediyelerinin e, yetkileri e, bu yasayla birlikte e, tüm büyük şehirler, yeni kurulanlar da dahil olmak üzere e, bunların ilçelerindeki e, köy ve belbelerin tüzel kişiliği tamamen ortadan kaldırılıyor ve buralar e, mevcut büyükşehirin veya ilçelerin mahallelerine dönüştürüyor. Yani evet. köy statüleri tamamen kaldırılıyor. E, bu da tabii şunu hatırlatmakta fayda var. E, aslında bu düzenleme e, bir bakıma e, bir bakıma değil doğrudan aslında e, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimleri Özellik e, şartına aykırı çünkü e, söz konusu e, şartın sözleşmenin beşinci maddesinde e, bu tür yerel sınırların değiştirilmeleri için e, ilgili yerel topluluklardan referandumla görüş alınması öngörülmüş. E, aslında yasa bunu tabii tamamen çiğniyor e, ve herhangi bir e, yerelde yaşayan insanların, köylerde, belgelerde yaşayan insanların e, görüşlerine başvurmadan yasayla bütün sınırları değiştiriyor evet, köy ee, statüllerinin e, böldüm ama kusura bakmayın köy statülerinin kaldırılması tam olarak ne manaya geliyor ya da kısaca bahsetmek gerekirse e, şimdi ben de tam ona geçeceğim tamam. e, yani sonuçta e, köylerin kaldırılması mahalleye dönüşmesi ve büyük büyükşehire bağlanması e, köy kanundan ayrıldıkları anlamına geliyor yani köylerin yasalardan kaynaklanan bir takım hakları var mera kullanımı yaylak kullanımı Tarım ve hayvancılık yapılması, ya yani büyük şehre bağlandığı zaman artık köylerde klasik bir e, köy tarzı tarım ve hayvancılığın yapılması imkansız hale gelecek. Evet. E, çünkü yani büyük şehirlerde bu tür e, tarım ve hayvancılığın yapılması için e, yasalarda öngörmüş bir takım e, lisanslar, izinler, ruhsatlar vesaireler alınması gerekiyor. Ayrıca büyük şehir belediyeleri içinde. Emlak vergilerinin yüksek olması, ticaretle ilgili olarak e, vergilerin yüksek olması, e, elektrik ve su bedellerinin yüksek olması yani hani çok şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık e, bu tüzel kişiliği kaldırılan mahalle dönüşen köylerde e, tarım ve hayvancının yapılabilmesi mümkün değildir. Bunun e, doğal sonucu olarak da e, elbette e, bizim sürekli üzerinde durduğumuz mera ve yaylaklardan e, faydalanma ve mera ve yaylakların statülerde bu sefer e, fiili yapıları da bu sefer e, tartışmaya açılacak e, yasada her ne kadar e, yani bu köyler e, meralardan ya yararlanır diye bir ifa ifade olsa da e, az önce açıkladığım sebeplerden dolayı zaten fiili olarak köylerde e, bu tür tarım ve hayvancılık faaliyeti yapılamayacağı için e, meraların da artık fiilen kullanımının bir e, şeyi olmayacak e, söz konusu olmayacaktır evet. yani bir kullanım e, ...amacı ortadan kaldırırsa kalkacaktır. Ee, burada şöyle bir durum var. Ee, henüz yasalaşmadı ama... ...yine torba yasa var gündemde. Ee, orada Mera yasasında da... ...bir değişiklik yapıyor ve Mera yasasındaki... ...değişiklik şu. Açıkça şunu ifade ediyor. Diyor ki... ...kırsal ve kentsel dönüşüm adı altında... ...Mera vasfını değiştirerek... ...buraların yapılaşmaya açılmasına... ...Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın... ...onay vereceğini söylüyor. Yani aslında... Bu mevcut yasayla e, ileride yasalaşacak Mera yasasını birlikte değerlendirdiğimiz zaman köylerin kaldırılmasının aslında doğal bir ileri ileriye, ileriye olarak doğal bir e, neden olduğunu şey yapabiliyoruz, evet. E, görebiliyoruz. Evet, vaktimizi biraz açtık ama yani şu anda ortaya çıkan durum bu Mera vasfını kaybeden alanların bir şekilde yapılaşmaya açılacağı gibi bir durum söz konusu. Tabii, tabii onu zaten bu yasada da açık açık söylemiş. Diyor ki, eee, tek tip mimari projeler hazırlan hazırlanarak eee yapılaşmaya imkan verecek bir yasada bu mevcut değerlendirdiğimiz e, yasanın içinde bir düzenleme olarak e, açıkça yer almış. Evet, yani tek tip mimari sonuçta... girişimlerden de neyi anlayacağımız da malum oluyor galiba. E yani artık yani o açık yani. bir şey. Onu hepimiz yaşayacağız ve göreceğiz ne, evet. ne yapılamayacağını. <gülüyor> evet İbrahim Bey çok teşekkür ederiz vaktimizi. E, tamam, ediyoruz. rica ederim. Önümüzdeki dönemlerde de, ederim. de muhtemelen irtibat evet. halinde olacağız. Tamam, Çayav adına biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Tekrar iyi yayınlar Sağ ederim. olun. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Ahmet Bey günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet. Ali Aa, Bilge. Ali Bilge merhaba. Merhaba. Ee, Ahmet Bey bugün galiba KCK tutuklamalarından biraz e, konuşmamız, konuş, konuşmamız hakkında e, fikir alışverişinde bulunmuştuk dün. Evet e, yeni bir gözaltına alma dalgası oldu biliyorsunuz yumartesi evet. günü. E, Mardin, Siirt ve Batman'da toplam 87 kişi gözaltına alındı. Bunların arasında yanılmıyorsam son iki yılda dördüncü kere gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da var. Dün geç saatlerde, dün akşam geç saatlerde Batman'da gözaltına alınanlar 31 kişiydi. Bunların 24'ü tutuklandı. Maden ve Siirt'te gözaltı, Mardin'de 41 kişi gözaltına alınmıştı. Siirt'te de 15 kişi. Onların daha tutuklama kararları veya serbest bırakma tahliye kararları Serbest bırakma kararları daha gelmedi. Tutuklu 24 Batman'da tutuklanan 24 kişinin arasında Batman BDP il eş başkanları iki il iki eş başkan. Belediye Başkan Yardımcısı var, 4-5 tane BDP il yöneticisi var, bir BDP Parti Meclisi üyesi var. Ve sadece tabii BDP'ye, BDP, BDP örgütü üyelerine yönelik değil, BDP örgütünün yanında İnsan Hakları Derneği'nden, derden, MEA derden, kadın örgütlerinden de tutuklamalar, gözaltına almalar var. Bazıları tutuklanmış durumda. Bu örgütlerin Batman, Siirt ve Mardin'deki binalarına baskın yapılmıştı Cumartesi günü ve epey bir kişilerle beraber epey bir malzeme bilgisayar ve başka kağıt Yazılı malzeme toplanmıştı. Bütün bu operasyonu gene Cüm Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor. İki de e, gazeteci e, varmış. Özgür Gündem çalışanı Ozan Eser ve Evrensel Gazetesi muhabiri Sadiye Eser'in de bu tutuklananlar arasında olduğu söyleniyor. Tutuklanan mı gözaltına alınan mı? E, gözaltına alınanlar pardon. Daha tutuklananlar listesinde yoktu onlar evet. baktığımda çünkü gözaltına alınanlardan evet bahsetmedim şimdilik Madin'den 41 ve evet. 15 kişinin evet. gözaltına alınanlar tamam, evet onların arasında bir kısmı e, gazeteciler de var evet. e, herhalde bugün <gülüyor> diğer gözaltılarla ilgili ve Selim Sadak'la ilgili e, bilgi e, gerek bir karar çıkacaktır tahmin ediyorum dördüncü güne giriyoruz e, bu tutuklama nedenleri e, hepsinin e, KCK e, kent yapılanması içinde yer almaları. E, bu zaten zannediyorum e, bir buçuk yıldan beri devam eden ve aslında 2009 Nisan'ında 14 veya 15 Nisan'ında ilk e, tutuklamalarla başlayan e, gözaltın almalarla başlayan e, dava, iddiaların ve ardından açılan davaların e, ana ana iddiasını oluşturuyor. KCK kent yapılanması içinde görev almak. Bu KCK kent yapılanması denen olgu da genellikle BDP'lilerin de zaman zaman içinde bulundukları ve bir tür kent meclisi belediyelerden bağımsız kent meclisi olarak Kürt siyasal hareketinin oluşturmaya çalıştığı PKK'nın bu yönde tabii ki destekleri var. Bu biraz da özellik projesinin bir parçası. Bu kent meclislerini, ilçe meclislerini hedef alıyor. Bu, Burada ciddi bir siyasi ve hukuki sorun var. Yani Böyle bir yapılanmada olmak, böyle bir yapılanma demokratik bir düzende yasal mıdır? Aslında bunu yasal olması, olmaması ancak bu yapılanmanın yasa dışı eylemlere destek vermesi veya örgütlemesi nedeniyle, bunu göstermesi nedeniyle mümkün olabilir. Yani böyle bir kent meclisi oluşturmak, belediye veya il genel meclislerinden bağımsız bir kent meclisi oluşturmak e, yasalara göre e, suç değil. Eğer bu kent meclisi şiddeti destekliyorsa, şiddeti örgütlüyorsa e, haraç topluyorsa e, veyahut e, e, tehditlerde bulunuyorsa e, yöneticiler nezdinde e, bunlar o, onu yapan kişilerin e, hukuki sorumluluğunda e, olan eylemler olabilir. Ben burada bir şey sorabilir miyim Ahmet İnsel izninle? Evet. Bu mesela BDP ve KJK nerede başlar, nerede biter? birbirine geçen alanlar nedir? Bunu ayırt edebiliyor muyuz? Ve üç örgüt PKK, KJK, BDP ve bunun için ne diyebiliriz? Bunu ayırt etmek BDP'liler açısından bunu ayırt etmek daha kolay. Çünkü BDP'liler özellikle yönetici konumunda olan BDP'liler burada genellikle KCK tutuklamalarında benim gördüğüm kadarıyla davalarda KCK yöneticisi olmaktan ziyade KCK'dan emir almak veya onun emirlerini yerine getirmek suçlamasıyla tutuklanıyorlar özellikle belediye başkanları açısından bu ve il başkanları açısından bu genellikle böyle bunun dışında tabii ki KCK ...denen yapılanmanın... E, ...içinde olup... ...BDP üyesi olanlar da var. Evet. Ama burada... E, ...benim gördüğüm kadarıyla... E, ...bir e, somut... ...suç... E, ...tespit etmek ve o suçu... ...işleyen biraz evvel söylediğim... E, ...olgular, tehdit... ...şantaj, haraç... ...şiddeti yönlendirmek... E, örneğin daha e, gençlerin çıkmasına yardım etmek yani illegaliteye geçmelerine yardım etmek gibi e, suç olan eylemleri e, yapan e, kişilerle kişilerin e, e, adli cezai takibata uğramasıyla yetinilmeyip bütün bir alanı kurutma e, ve buradan etkilenen bun, bunların e, etkileme alanında bulunan kişileri de e, etkisiz hale getirmek tutuklamalarla e, amaç. biraz Bütün o şey meşhur e, şey tabiriyle sadece e, e, suçluyu değil suçun olduğu tüm zemini kurutmak e, mantığıyla hareket edildiği için çok geniş bir tutuklama Hı. kampanyası e, yürütülüyor. Bu KCK operasyonlarının e, e, Genellikle, yani yoksa dediğin gibi Ali Bilge bu kişilerin arasında tam kesin bir ayrım yapmak Yok, evet. mümkün değil. Mümkün değil evet. çünkü zaten illegal bir yapı KCK. Buna karşılık BDP bütünüyle legal evet. bir yapı. Yani tamamen illegal olan bir yapıyla legal bir yapı arasında etkileşim olduğu zaman bunun sınırını çizmek çok zordur. Evet kcK ile PKK arasındaki yakınlık ise çok belirgin zaten Bilmiyorum. orada çok fazla da bir şey yok çok fazla da bir ayrım yapmak çok anlamlı değil büyük ölçüde kcK daha PKK'nın daha genişlemiş bir idari yapısı devletin algısına gelince kcK'yi şöyle algılıyor bunu hem savcılık iddianamelerinde hem de saat kcK operasyonlarını meşru gören Bunları destekleyen e, çevrelerin e, ifadelerinden hareket edersek KCK'yı bir e, devlete e, paralel siyasi yapılanma olarak görüyor. Yani bir e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapılanması var. De... Onun e, egemenlik alanı içindeki, e, onun egemenlik alanı olan Türkiye toprakları içinde. Bir paralel devlet yapılanması. Nedir paralel devlet yapılanmasının e, e, nitelikleri? E, bu bir e, bir tarafıyla bir yürütme organı olarak çalışıyor kent meclisleri. Paralel yürütme organı olarak çalışıyor iddiaya göre. Yargılama yapıyor. E, vergi topluyor. Haraç e, biçiminde veya gönüllü bilmiyoruz. Vergi topluyor. Ee, ve aynı zamanda silahlı mücadele ediyor silahlı gücü var bu bir e, devlet e, paralel devlet yapılanmasıdır dolayısıyla bir devlet kendi egemenlik alanında bir paralel devlet yapılanmasına izin vermez ee, ana argüman bu İddianamenin e, e, bahsettiği evet. bu değil mi? Evet, iddianamedeki ana argüman bu, bu. ve çoğunlukla e, bu operasyonları destekleyen e, kişilerin e, basında da dile getirdikleri argüman bu. Paralel devlet evet. yapılanmasıdır. Bu, e, bu paralel devlet yapılanması iddiası e, aslında bütünüyle yanlış bir iddia değil. Hı hı. E, biraz e, daha e, soğukkanlı e, düşünülürse e, bu e, Demokratik Toplum Kongresi'nin evet. e, tartışmaya başlattığı Baş demokratik özgürlük projesi ki bir büyük ölçüde kadık kaldı. O, o, o haliyle kadık kaldı. Bir bir cephesle böyle bir şey. Evet. Paralel biraz Venezuela'da Chavez grubunun yaptığı gibi hem devlet legal devlet yapılanmaları var bir de onun yanında daha taban hareketleri izlenimi veren fakat aslında e, silahlı e, örgütün e, büyük ölçüde denetiminde olduğu bir e, paralel örgütler, paralel meclisler, paralel e, kurumlar... E, fonksiyonlar icra ediyor. Mesela hekimlik hizmetleri veriyor köylerde değil mi? Mesela hayvancılık, veterinerler falan böyle bu tür bir yapının olduğuna dair de bilgiler ediniyorduk yani. Değil evet, mi? bunlar tabii biraz abartılı evet. e, bilgiler. Yani bu e, hayvancılık hizmet, onu ben de duydum, hı hı. hayvancılık hizmet. Komünler var, komün yani. şeyler Evet, var. bunlar biraz abartılı, biraz da PKK'nın, e, VKCK'nın kendini e, yaptıklarını övmek için abarttığı e, aslında e, çok... E, teatral evet. adedilmek gereken Hı. çok sınırlı ve sürekli olmayan eylemler. Yargılamalar belki öyle değil. Yargılamalar biraz daha eski, geleneksel toplumdaki aşiret yargılamaları, yani o taraf olma ve bir akil adamın mahkemeye gitmek yerine akil adam yöntemiyle ki adam aracılığıyla ihtilafları çözme geleneğinin bir uzantısı aynı zamanda. Ona da dikkatten kaçırmamak lazım. Ee, ama e, tabii e, para toplamak e, örgüt için veya e, örgüte bağlı örgütün yan eylemleri için para toplamak faaliyeti e, gerçek bir faaliyet. Bunu e, PKK'da pek izle, gizlemiyor zaten evet. biliyorsunuz. E, bunu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da daha da fazla e, yaptığını biliyoruz. Hatta e, Fransa'da, Hollanda'da bu nedenle e, gözaltına alınmış tutuklanan ve hatta e, mahkum e, mahkum edilen PKKlar var haraç toplama e, iddiasıyla sulamasıyla e, bu e, burada gerçekten bir e, bir e, ikilem var ve bu ikilemde e, AKP tarafı veya hükümet tarafı veya bu KcK operasyonlarını tasarlayan ve yürütenler e, kesimi e, Biliyorsunuz BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş birkaç gün önce bir iddia ortaya attı ama bunun belgesini veya daha somut ifadelerini şimdilik dile getirmedi. Veya benim dikkatimden kaçtı. Bu KCK tutuklamalarının hükümet içinde toplantılarda karara, verildi, karara varıldığını iddia etti. Bunun belgeleri tutanakları var elimizde dedi. Bilmiyorum ne dereceye kadar doğru ama yani bunun sadece bir polis ve yargı operasyonu değil, hükümetin her adımda e, kararları denetlediği, adımları e, attırdığı bir operasyon olarak tanımladı. E, hüküm bilmiyorum ama evet. en azından böyle bir e, iddia var. E, kısmen doğru olabilir. Çünkü e, KCK operasyonlarını destekleyen, e, onun fikriyatını ruhunu veren çevreler hükümete yakın başbakanın danışmanları arasında da yer alan kişilerin yazdıklarına okuduğumuzda bu operasyonları dediğim gibi bir, birincisi bir devlet yapılanmasına, paralel devlet yapılanmasına kim izin verir, hangi devlet izin verir iddiasıyla meşruk gösteriyorlar. Diğer taraftan da PKK'nın ee, Kürtlerin özgürlükleri için mücadele vermediğini e, hak ve özgürlükleri için mücadele vermediğini kendi siyasi hakimiyetini dayatmak gerçekleştirmek ve bunu etnik temelli bir e, iktidar mücadelesi olarak e, sürdürmek e, sürdürdüğünü e, iddia ediyorlar. Şimdi bu tabi ilginç bir iddia e, çünkü PKK eğer siyasal bir e, oluşumsa terör eylemleri de yapan, evet. e, terör yöntemlerini de kullanan, silahlı e, mücadelenin yanında terör eylemleri de yapan, yani bu üç şeyi ayıralım, siyasi evet. mücadele yapıyor, silahlı mücadele yapıyor evet. ama klasik bir silahlı mücadelenin yanında terör eylemleri de yapıyor. Bütün bu e, çerçevede bir de siyasi mücadele yürüten bir örgüt ve siyasi mücadele yürüten bir örgütün, e, iktidar e, e, hedefli mücadele yürütmesi e, çok aykırı bir şey değil. E, dolayısıyla PKK'nın Kürtler üzerinde bir egemenlik kurmaya çalışmasını e, eleştirmesi e, AKP çevresinin e, pek, e, pek anlamlı gelmiyor. Evet. Şöyle bir e, noktada anlamlı geliyor. AKP'nin Kürt seçmenleri üzerinde etkinliğini genişletemesinin nedeni olarak karşısında PKK'yı ve onun uzantısı olarak gördüğü BDP'yi görüp yargı yoluyla bunları tasfiye ederek Kürt seçmeni ve Kürt bölgesinde egemenliğini, gücünü, hakimiyetini sağlayacağını zannediyorsa o zaman tabii AKP de demokratik devlet kurumlarını kendi iktidarını pekiştirmek yolunda harekete geçiren ve dolayısıyla demokratik e, devlet kurumlarını, yargıyı ve polisi kendi iktidarını pekiştirmek yolunda harekete geçiren bir e, parti konumuna evet. olur. Burada dolayısıyla bu suçlamayı yapıp da e, arkasından e, AKP'nin BDP'yi tasfiye ederek e, seçimleri kazanma stratejisinin bir parçası olarak tasarladığımızda PKK yönetilen eleştiri aklı bir eleştiri olabilir ama aynı eleştiri birdenbire AKP içinde de hale evet. geliyor. Ee, bu, e, burda bir, e, bir bir açmaz var ve e, bir de şu yok mu? Yani ya, işte şöyle pardon. bir şey var yani mesela Yalçın Aktuğan ilginç bir makalesinde birkaç gün önce bir, bir makalesi bir cümle okudum. E, o zaman hakikaten e, ...burada bir e, çok ciddi bir tahkim sorunu olduğunu çok açık biçimde görüyor. Cümle şu. Kürtler BDP'ye oy desteğini sürdürürse çözümü mümkün kılmazlar. Bu çok evet, vayim bir, bir durum. Yani BDP'ye evet. oy desteğini sürdürmekten bahsediyor. Çözümü mümkün kılmazlar. O zaman ee, çözümü mümkün kılmak demek bir partiyi kapatmadıklarına göre tamam kapatmak istemiyorlar doğru e, parti kapatmaya gitmek istemiyorlar dokunulmazlıkları kaldırarak kişileri cezalandırmak istiyorlar bütün bunlar doğru fakat e, oy desteğini e, sürdürmenin çözümü e, mümkün kılmaması demek demokrasinin e, çerçevesinde Serbest seçimler çerçevesinde çözüme mümkün olmadığını demek evet. göstermek demek evet. değil mi? Evet. evet. Bir şey söylüyordun Ali. Ee, ben aslında yani bu çerçeve içerisinde Oslo'yu nasıl açıklamak mümkün? Yani bir taraftan siz Oslo görüşmelerini yapıyorsunuz. KCK PKK PKK'yla savaşıyorsunuz. KCK tutuklamaları devam ediyor. BDP'yi sınırlamak üzere her türlü Operasyonu gidiyorsunuz. Yani bütün bunlar içerisinde e, bu şeyi de bir taraftan işte e, İmralı faktörünü önemsiyorsunuz ve göz önünde bulunduruyorsunuz. El altından bilinen bilinmeyen görüşmeler yapıyorsunuz. Tüm bu çerçeve içerisinde yani e, hepsi bir arada bir e, bir paketin içerisinde oluyor. Evet ama bu paketler zanned zanned zannediyorum bir, tabii çok daha fazla bilgim yok ama bu <gülüyor> sadece akıl yürütmeyle vardığım sonuçlar. Bu paket bir paket değil aslında. 4-5 tane farklı yol var. Bunların hepsini birden denenebilir yollar <gülüyor> hükümet açısından. Bu da genellikle böyle olur zaten. Yani Bir tarafta görüşmeler <gülüyor> bir, ön görüşme biçiminde görüşme bunlar. Bunu unutmayalım. Yani ön görüşme derken bir ateşkes çözüme yönelik e, görüşmelere gidecek hazırlık nokta, hazırlık görüşmeleri bunlar. Şimdi hazırlık görüşmeleri sırasında çatışma da öbür tarafta devam Hı -hı. edebilir. Bu hani savaşta bir tarafta savaş devam ederken diğer taraftan diplomatların barış anlaşmaları için ön görüşme yapmaya başlamaları gibi bir olgu diye görebiliriz. Hı -hı. Ama bu tabii sürekli olan bir şey olduğu için bir yerden sonra ciddiyetini kaybediyor belki. İlandırıcılığını. Evet. Diğer taraftan ee, şöyle bir olgu da var tabi ee, e, AKP açısından e, Bu e, Hükümet açısından Hem e, biz e, Silahlı örgütte Taviz vermedik Sadece kendi Gerekli gördüğümüz adımları attık Tanatini e, e, Oluşturacak En azından bunu bu şekilde sonacak adımlar e, Atmak taraftan da e, PKK'nın da e, elbette e, eleştirmemiz gereken ama eleştiri ötesinde bunun bir yargı yoluyla engellenmesinin tartışmak e, tartışmalı bir noktaya gelir. PKK'nın da e, bir etkileme alanı oluşturduğu yani BDP üzerinde de bir etkileme alanı oluşturduğu e, BDP'lilerin e, AKK'nın silahlı mücadelesiyle aralarına e, siyasi anlamda etik anlamda e, kesin bir çizgi e, ayrım çizemedikleri e, olgusu da var tabii, evet. karşımızda. Bütün bu, bu da bir Türkiye gerçeği. Evet. Yani Bunu e, talep etmek e, bir yöntemdir. Doğrudur ama e, Türkiye gerçeğinde bunun e, gerçekleşmesi bunu, bu bir gerçeğe tekabül etmiyorsa eğer bunu ila söyleyerek sadece ruhumuzu kurtarırız. Bir de bu gerçeği değiştirebilecek adımlar atabilmek lazım. Yani bu sadece eleştirmek ve bastırmak değil. Bunu değiştirebilecek adımlar atmak lazım. BDP daha fazla siyasete çekmek lazım. Evet. Demirtaş'la Başbakan galiba 2-3 yıldan beri görüşmediler. Evet. Dün baksana ee, Kışanak konuşurken dışarı çıkıyor evet. Başbakan. Evet. Mecliste. Dışarı çıkıyor. O artık BDP yok yüzünde evet. e, başbakanın ve AKP'nin bir kesiminin ama özellikle Tayyip Erdoğan'ın evet. örneğin küt konferansı toplandı geçtiğimiz günlerde Brüksel'de biliyorsunuz hı hı. Avrupa e, eski sol e, eski komünist partilerinde <gülüyor> İsveç şişillerinin e, örgütlediği e, altyapısını örgütlediği bir toplantıydı bu toplantıya katılanları e, BDP'lileri ee, şöyle değerlendiriyor AKP'ye yakın çevreler bu KCK operasyonlarını fikir babaları gibi gözüken veya en azından destekleyen olumlayan çevreler diyorlar ki BDP'liler KCK ve PKK'larla Brüksel'de bir araya gelip Ütopyalarını konuştular bu Ütopyalarını Brüksel'de KCK ve PKK'larla konuşan BDP'lilerin konuşmaları dikkat edin, teröristle kucaklaşmanın salon versiyonudur. Hmm. Şimdi bu artık bütünüyle hepten, toptan e, bütün siyasallaşma alanlarını kapatarak, hani tamamen biraz, biraz evvel dediğim noktaya geleceğim. E, PKK'ya yönelik eleştiri doğrudur. PKK yıllardan beri yaptığımız bir eleştiri. Kürt siyasal alanında e, egemen olmanın ötesinde ee, dominant ve hatta e, hükümran, tek hükümran olmak iddiasında olan bir parti. Stalinist gelenekleri evet. taşıyan bir parti. Maksitleninist gelenekleri taşıyan bir parti hala. PKK bir e, bu anlamda eski sol parti geleneklerini silahlı mücadele çerçevesinde de sürdüren bir parti. Sadece etnik milliyetçilik yapan bir parti değil. Hatta bu vasfı diğerinden daha baskındır evet. bence. Evet. Tamam bu doğru ama AKP ne yapıyor bu durumda? Yani bir tartışmayı, bir salonda toplanıp tartışmayı aynı zamanda teröristle kucaklaşmak olarak tanımladığınız anda ve bunu bir suç unsuru haline dönüştürdüğünüz anda veya suç karinesi haline dönüştürdüğünüz anda itibaren bütün alanı kurutup siz o alanda... AKP olarak e, hükümet partisi olarak bir de üstelik arkasında polis ve evet. yargıyı almış bir güç olarak hani silahlı gücün karşısında karşısında başka bir devlet silahını e, kendi iktidar amacı için kullanır hale geliyorsunuz bu da büyük bir suçtur. Evet, evet. evet Ahmet Bey. E, Böyle bir e, açmaz için şimdi. E, Çok kısa bir iki cümleyle evet, şeyi söyleyeyim. De. E, Mısır'daki durumu bir hatırlatayım bir iki dakikamız varsa Hı. geçti geldi zamanımız ama biliyorsunuz e, bu e, Cumhurbaşkanı'na e, özel yetkiler veren anayasanın yürürlüğe girmesine kadar e, özel yetkiler verilen kararnameyi Cumhurbaşkanı halk protestosu karşısında geri çekti. Hı. İkinci bir e, daha e, adım attı. Cumhur, Cumartesi günü e, e, Cumhurbaşkanı Mursi, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi bir komisyona hukukçuların oluşan komisyona anayasa deklarasyonu değiştirme görevi verdi ama 15 aralıktaki anayasa halk oylamasını da iptal etmediğini, ertelemediğini bildirdi. Şimdi hem anayasa deklarasyonu cumartesi günü hukukçular komisyonu değiştirecekler ama 3 gün içinde de anayasa referandumu var. Yani burada da hakikaten evet. bir e, acele e, çok fazla acele var. Bu acelenin arkasındaki olgu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Niçin acele ettiği, e, yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Çünkü e, Mısır'da çok ciddi bir bütçe krizi var. E, safi, e, bütçe açı gayri safi millasının %11'ine ulaşmış durumda. Ve e, IMF ile görüşmeler yapılıp bir e, çok ciddi kemer sıkma politikası gündeme gelecek... Ve Mürsel'in de amacı e, anlat, öğrenildiğine kadar e, IMF ile e, bunu e, pazarlığı da yürütülmüş durumda. Hemen referandumu yapmak, iki ay içinde o zaman seçimler olacak ve bütün bu e, sorunları da e, seçimlerden sonra e, uygulatmak. Aksi takdirde Müslüman kardeşlerin seçimleri büyük bir hizmet almasından korkuyor. Evet. Bunu da Hatırlatayım çünkü yavaş yavaş Mısırda da grevler başlamış durumda. Tunus'ta da ayın 16'sında büyük konfederasyon UGDT Tunus Emekçiler Konfederasyonu ayın 16'sında genel grev çağrısında bulundu 3-4 günden beri kısmi grevler başlamış durumda. Evet. evet. Peki. Ee, oldu o zaman önümüzdeki hafta e, tekrar görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize Abi, iyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete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 Güven Bey Günaydın. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Ee, size Günaydın e, diyoruz ama. E, merhaba. E. E, aslında evet. Bu sefer e, ben daha e, rahat bir durumdayım. Dört dört buçuk yüzden sonra e, burada Tokyo'dayım, Japonya'dayım. Hı hı. E, Tokyo Üniversitesi'ne geldim bir e, görüşme için. E, sabah iki göre daha rahat oluyormuş böyle güzelde konuşmak, böyle iyi taraf Evet, bugün Ömer Madra bizimle beraber değil, Ali Bilge Açık Gazete ekibinde bugün Pazartesi günü ekonomi ve politik programını sunduğumuz Ali Bilge bugün bizimle beraber. Merhabalar Güven Bey. Evet, e, merhabalar. Ben Ali Bey aslında uzun yıllardır dinliyorum açıkçası evet. da hiç tanışmamıştık, önce tanışmış evet. <gülüyor> olma imkanı ve şerefini bulmuş oldum. Aman efendim. E, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum, çok teşekkür e, diyeyim, ederim. Ömer... E, D.Y.D. ayrıca buradan geçmiş olsun diyelim. Ee, en kısa zamanda iyileşir. Hemen adli başına döner umalım. Ben aslında Ömer Bey'den bir şey rica edecektim. Ee, geçen hafta e, hatırlayacaksınız program son dakikalarında kesildi. Ben tekrar bağlanana evet. kadar e, program bitti. Daha önce de kesinti olmuştu. Ee, Ali Bey tahminen hatırlayacaktır. E, can e, hatırlamasa da bizim... Ee, televizyonun tek kanallı olduğu ve siyah beyaz yayın yaptığı dönemlerde iki bir teknik arızadan dolayı yayın kesilirdi O zaman e, ekrana Necefli Mahşapa diye evet. çıkardı Ona bakardık yayın tekrar bağlanana kadar Böyle bir Necefli Mahşapa'nın e, ses muadili, sonik muadili bir şeyi bulsa da iki bir e, kesiliyor bizim yayınlar e, Acaba filan diye Ömer Bey'den bu ricada bulunacaktım Evet benim için sorun yok açıkçası. Bunu görmemiş olmam ama ben de, de fark yani benim jenerasyonumda da farklı dertler var. Hala da devam ediyor. Siz de görüyorsunuzdur muhtemelen. Bu internet sansürleriydi, diğer sansürlerdi vesaire gibi. Her <gülüyor> jenerasyona göre değişen şeyler. Var. Evet. Ultimatum oyununa biraz daha değinebilme fırsatı bulabilecek miyiz? Çünkü yarım kalmış gibi bir noktada bırakmıştık. Evet. Tamam yani bir iki tane küçük noktaya daha değinmek evet. istiyordum. Şimdi geçen hafta dinlememiş olanlar için çok kısa bir özetini yapmak gerekirse bu iki kişiyle yapılan, iki gönüllüyle yapılan bir deney. Gönüllülerden bir tanesini bir odaya diğerini öbür odaya alıyorum ben deneyi yapan kişi olarak değilim birinci gönüllüye 100 lira e, veriyorum. Diyorum ki bu 100 lirayı sen istediğin gibi paylaştıracaksın kendinle diğer gönüllü arasında. Diğer gönüllüyü tanımıyorsun. O da seni tanımıyor. Görüşmeyeceksiniz. Bu deney bittikten sonra herkes kendi yoluna gidecek. E, istediği bir şekilde bölüştürüyor. Bu öneriyi getiriyor birinci gönüllü. İkinci gönüllünün e, işi ise deneyde bu öneriyi kabul etmek ya da reddetmek. E, bu tek e, oynanan bir oyun. Yani bir pazarlık durumu söz konusu değil. Ee, karşı taraf reddetti, biraz daha azaltayım, yükselttayım falan da söz konusu değil. Dolayısıyla birinci gönüllünün önerme gücü var, yetkisi var. İkinci e, gönüllünün de veto yetkisi var. Burada e, genellikle kültürler arası çalışmalara baktığımız zaman insanların işte 100 ise 60, lira ya da daha doğrusu yüzde 60 oranında kendilerine pay ayırdıklarını, yüzde karşı tarafa önerdiklerini genel olarak görüyoruz. İkinci gönüllünün ise bunu kabul ettiğini, hatta yüzde 20'ye kadar neredeyse indiğini, fakat yüzde 20'lerin altında gelen önerileri reddettiğini görüyoruz. Yani ikinci gönüllü e, hani sokakta giderken e, 20 lira buldu e, alacak cebine koyacak gidecek bir insan da olsa e, 100 liranın 20'si kendisine teklife girdiği zaman karşı taraf bunu böyle önerdiği ve kendisine yani birinci gönüllü kendisine 80 lira layık gördüğü ikinci gönüllüye yalnız 20 ayırdığı için e, duyulan bir tepkiden dolayı e, Yirmi'nin 20 %20'nin altındaki tekliflere ikinci gönüllüler genel olarak kabul etmiyorlar. Güvenbet bir şey sorabilir e, miyim? Ya da bunu gösteriyor. Ee, bu Tabii. veto veto eten ikinci gönüllü veto ettiği zaman ki sadece kendi payını veto edip diğer kişi paranın tamamını mı alıyor yani yüz mı alıyor yoksa onun parası da mı gidiyor? Yani Hayır, bütün para Veto ettiği zaman gidiyor. oyun sona eriyor. kimse hiçbir para almıyor deneyi yapanın tamam. cebinde kalıyor para tamam ee, evli evine köylü köyne ve ikinci bir e, deneye katılma imkanları da olmuyor e, Şimdi iki şeyden kısaca bahsettim. Bir tanesi bunun adına niye ultimatum oyunu demişler e, çünkü birinci gönüllünün e, yaptığı öneri bir tür ultimatom gibi öyle düşünülüyor. Yani ya ya al bu önerdiğim şekilde e, ikinci gönüllüye öyle söylüyor ya da e, bırak git. yani böyle bir tür ya, sev ya terk tercih. E, durumu var, ultimatomlu oradan e, geçen hafta bunu yaptığımız zaman e, biz de bilimsel bir yöntem e, çok olmasa da bir veri toplamış olduk. E, Ömer Bey e, 50 50 bölüştürmeyi önerdi, Can yüzde 40'ını kendisine alıp 60'ı karşı tarafı önerdi ve böylece bilim dünyasına edecek istatistikler <gülüyor> <gülüyor> elde etmiş olduk. E, ikinci gönüllünün e, davranışını düşündüğümüz zamansa e, Ömer Bey ben e, kaç para verirse birinci gönüllü yani bana ne ayırdıysa onu o şekilde kabul ederim. E, beş de verse on da verse, elli de verse dedi. Can ise yok, 60 bana vergisi lazım. Kendisine kırk alsın. Belki elli beş olur ama e, daha altı olmaz. Dedi bunu e, yani bu farkı Olgunluğun barışı ruhuyla Gençliğin isyankar ruhu arasındaki farka atfettim ben ee, En ilginç nokta Belki fakat şu e, Oyundaki bir parametreyi Değiştirdiğimiz ve ikinci Gönüllüye şunu dediğimiz zaman e, Bak bu 100 lirayı Şu şekilde e, bölüştüreceğiz e, Bunun işte 80'ini birinci gönüllü alacak 20'sini sen alacaksın fakat bunu bölüştüren ya da bu öneriyi yapan birinci gönüllü değil bu bilgisayar bunu böyle yaptı. Yani bir rastgele sayı ortaya çıkartan bir bilgisayar programı yazdık. Bu işte her büyümeye bastığımızda 80'e 20 diyor 60'a 40 diyor ya da neyse. Bunu kabul eder misin dediğimiz zaman ikinci gönüllüye %20'nin altındaki önerileri kabul etmeyen gönüllüler çok büyük bir ölçüde ne verirler hiç de verilsin kabul edilir hale geliyorlar. Yani beş de olsa on da olsa. Çünkü bu bir şekilde failin yani ortada bir hakkaniyetsizlik var gibi gözüküyor evet. ikinci gönüllüye. Birinci gönüllü ben doksanını kendime alayım da onunu sana vereyim dediği zaman. Fakat bu hakkaniyetsizliğin faili bu şekilde dışsallaştırıldığı zaman yani birinci gönüllüden kaynaklanan bir şey değil de bilgisayarın şans eseri ortaya çıkarttığı bir şey gibi sunulduğu zaman e, şey bu, bu isyan e, duygusu e, son derece azalıyor. Bu aslında canım geçen hafta sorduğu bir başka deneyden bahsederken e, biz gündeme getirdiği bir konuyla da çok alakalı. Orada da e, kapıçın maymunları... E, Haksızlığa aynı emek karşılığı aldıkları mükafat arasındaki haksızlığa isyan ediyorlardı. Can'ın sorusu peki ama yani bu haksızlığın faidi deney yapan kişi olmasa da mesela işte bu mükafatlar görülmeyen bir el tarafından kafesin tepesinden aşağı düşüyor olsalar ne olurdu diye sormuştu. Belki de bir süre sonra maymunlar e, bu failin bu şekilde dışsallaştırılması ve ortada olmaması, adeta göklerden gelen bir tanrısal güç ile bu durumun ortaya çıkması e, nedeniyle belki bu haksızlığa razı olup e, değişik mükafatları kabul eder hale geleceklerdi. Bilmiyoruz. Bu aslında ilginç bir soru ve bu e, deneyi yapan e, Franz Deval ve ekibine aslında e, yazıp sorayım diye e, düşünüyorum. Belki böyle bir şey e, yapmışlardır ya da yapmayı düşünüyorlardır e, ya belki, da bu sayede yapmayı düşünürler. düşünürler tam tersi de olabilir diye. Etsinler. Tam tersi de olabilir. Yani şey e, kaderlerine razı olmak yerine bu sefer e, bu üzüm şeylerini ya da o e, salatalı birbirlerine atıyor da olabilirler. Kendi aralarında da bir kavga çıkabilirdi. Evet doğru sen böyle bir, bir nifak durumunu ben, <gülüyor> bir hipotez olarak değerlendiriyorsun. Her zaman. Ben öyle olmayacağını düşünüyorum ama bu sonuçta ucu açık bir soru. Yani burada biz ne desek boş ve aslında şey yapması da bulması da yani cevabını alması da nispeten kolay bir soru. Bu deneyi yapıp, bakmak lazım. Bu konuya tekrar bakacağım. Fakat yani burada ilginç olan şey belki bu Hani hakkaniyetsizliğin failinin dışsallaştırılmasının e, oyunun dengelerini değiştirmesi ile alakalı bir şey. E, böyle bir olay bir tanrısal güce atfedildiği zaman e, neredeyse e, başka türlü insanlar ya da e, insana benzer başka yaratıklar davranmaya başlıyor. Burada da ilginç bir şey var. E, bir şey daha e, söyleyeyim. O da bazı araştırmacılar e, ya Peki bu endüstrileşmiş toplumlarda Tamam böyle oluyor olabilir ama biz endüstrileşmemiş toplumlara gitsek e, böyle insanların e, tırmak içinde saf kaldıkları kültürler ve buna benzer çalışmalar yapsak acaba ne buluruz mesela e, verdiğimiz parayı tamamıyla eşit şekilde bölüştüren insanlar e, rastlayabilir miyiz filan diye böyle bir neredeyse bir türlü bir uzay yolu fantezisi gibi bir e, düşünceyle e, bu ultimatum oyununu değişik yerlerde de uygulamış vaziyetteler. Mesela e, 2000 senesinde e, The American Economic Review dergisinde çıkan e, yazı var. E, Joseph Henrik diye bir iktisatçı. Peru'ya gitmiş. Oradaki Peru'nun Amazon ormanlarındaki e, Machiguenga e, kabilesinin yerlileriyle e, artık nasıl e, şey yaptıysa becerdiyse e, bu, bu ultimatom oyununu oynamışlar. E, bir ihtimal giderken şey diye düşünüyordu. Yani ben 100 lira öneriyorsan bunu 50-50 bölüşecekler falan diye. Fakat tam tersi sonuçlar çıkmış. Bu maçı Goenga yerlileri e, birinci kendi öner, iyi kendileri yaptıkları zaman parayı bölüştürmek için e, kendilerine çok daha fazla para ayırıp karşı tarafa çok daha az e, bir, bir para öneriyorlarmış. Yani ortalama %60'a %40 önerildirken buradaki avaraj mesela %75'e %25 civarında e, imiş. E, buna karşın kabul eden e, taraftaki insanlar da e, çok daha küçük e, sayıda e, paraları kabul ediyorlarmış rahatlıkla. Yani %20'nin altında hemen hiç kimse endüstrileşmiş toplumlarda kabul etmezken e, bu oyunu oynayan yercilerden e, Yarısından fazlası %20'nin altındaki Çok küçük şeylere de razı olmuş Sayılara Bunun nedenini sorguladığı zaman Bu araştırmayı yapan Kişi şunu Gördüğünü söylüyor Ortada bir Bu maçı Guenga yerlileri Ortada bir haksızlık ya da hakkaniyetsizlik Olduğunu düşünmüyorlar Böyle bir algıları yok Bir kötü şans Ya da şanssızlık olduğunu Düşünüyorlar diyor yani ee, şimdi mesela kendisine 100 liradan 5 lirası verilen Bunu kabul eden e, Maçı Goenga yerlisi e, Diyor ki e, Ya ben şansım olsa bu Öneriyi yapacak kişi olarak sen beni seçerdin e, Ama belli ki tanrılar e, Öyle düşünmemiş Beni ancak bu parayı kabul edecek Ya da etmeyecek kişinin yerine koymuş e, 5 lira da fena değil Öyle denk gelmiş Ben de kabul ettim Bunu da kabul etmeyecek Kızacak ne var Hakkaniyetsizlik yok, kötü şans var ya da Tanrı'nın şey yaptığı uygun gördüğü bir durum var dolayısıyla niye bundan böyle bir hakkaniyetsizlik durumu yaratıyorsunuz anlamıyoruz filan. Tam yani, tersi durum da var aynı, aynı zamanda. Evet. Tam tersi bir durum da var aynı evet. zamanda. Ya yani o da diyor ki yani e, madem Tanrı beni seçti şanslı olan benim daha fazla alayım diye düşünüyordur muhtemelen. Evet galiba öneri, öneriyi yapan da aynı senin söylediğin gibi yani ben seçilmiş olan kişi benim dolayısıyla işte yüzün 90'ını alayım öbürüne de 10 yeter diye düşünüyor. Karşı tarafta bunu kabul ediyor falan. Yani sonuçta dediğim gibi bu failin dışsallaştırılması durumunda dengeler bozuluyor hiçbir evet. şekilde. Şimdi. Tabii aklıma şöyle bir radikal e, düşünce de gelmedi değil. Bizim kendi aramızda oynadığımız geçen haftaki e, oyunun verileri yaşında ya da e, gelsem de açık radyo, e, çalışanları üstünde e, bu, bu oyunu oynasak e, ve böyle e, ilginç sonuçlar e, alsak yayınlar mıyız? Bak burada açık Hı. radyo diye böyle insanların canlarını dişlerine takarak e, birlikte bir imece şeklinde... E, Yaptıkları, ayakta tuttıkları çok önemli bir e, kurum var. E, bunu e, oluşturan insanlar da açık radyo diyelim bunlara. E, i̇şte parayı böyle %50-50 bölüşmeyi düşünüyorlar e, filan diye. Fakat e, şimdi böyle bir şey yapsak, e, yarın gün koridorlarda ellerinde anket dolu beyaz adamlar, araştırmacılar, <gülüyor> Avrupalı, Amerikalı falan delirir. Sizin de ayağınıza ayak olur. ...diye bu radikal fikirden de vardı Teşekkür ederiz. Şimdi bir şeyi daha değineyim. Bu tür çalışmalarda aslında... ...ciddi bir... ...metodolojik sorun da var. O da şu. Kontrol edilmesi gereken... ...çok sayıda parametre var. Evet. Yani Şimdi siz bu oyunu 20 kişiyle oynattınız ama... E, o 20 kişinin de o günkü ruh hali işte yataklarından ters taraftan kalkmış vaziyettelerdi. E, aslında e, bu tür oyunların sonuçları genel olarak insanların e, psikolojik davranışlarıyla ilgili bir takım genel geçer kurallar, prensipler falan e, bulmayı e, bulma iddiasında ama öyle, öyle olmayabilir. E, kimi zamanda tabii öyle olmuyor. Yani aslında bu genel geçer diye bulunan kurallar e, sınıfsal farklar, e, ırkısal farklar, e, cinsiyetle ilgili farkları falan yansıtıyor e, olabiliyor ve bunun farkına varılmıyor bazen. E, üstelik burada paranın miktarı da mesela çok önemli. Yani bu, bu çalışmayı 100 lirayla değil de 10 lirayı dönerek yaptığınız zaman ya da 10 milyon lirayı bölecek yaptığımız zaman insanların davranışları ciddi olarak değişiyor. Yani 10 lira, 100 lirayı, 100 liranın 5 lirası kendisine önerildiği ise bunu almayabiliyor ama 100 milyonun 5 milyon lirası önerilirse belki fikrini değiştirecek filan. Bütün bunları göz önüne alan böyle çok geniş bir şekilde bakmak haliyle zor. Ee, ve e, bu tür çalışmalara Bakarken bunu her zaman Göz önünde tutmak e, gerekiyor Metodolojik bir sürü sorun olabiliyor falan. Yani bunu bir dipnot olarak e, Belediyeyim istedim e, Bir de e, Zaman zaman Bu programda konuştuklarımızla ilgili e, elektronik Postalar e, yoluyla Sorular gelmeye başladı evet. Aklımda şöyle bir düşünce var e, Eğer vakit bulabilir e, Sen belki bu e, semestir e, tatilinde falan bir küçük web sitesi falan gibi bir şey kurup en azından bu üstündeki konuştuğumuz çalışmaların e, kaynakçısını orada tutmak e, üstünde konuştuğumuz ve konuşma fırsat bulamadığımız yazıları makaleleri falan oraya yüklemek istiyorum ki e, bizim sohbetlerimizden eee Ak akıllarında e, cevaptan çok daha fazla soruyla e, ayrılan dinleyenler olur da bu işi daha derinine okumak, öğrenmek isterlerse oraya baksınlar öyle bir kaynak e, belki e, söz konusu olur diye de bir düşüncem e, var. Evet çok iyi bir fikir. E, yakın bir zamanda bunu da hayata geçiriz muhtemelen. Ee, Önümüzdeki dönemlerde de e, daha fazla e, evet. mesai almaya devam ederiz. Bu hem site üzerinden hem de e, programın içerisinde bu soruları da aktarabileceğimiz bir alan olarak da kullanabiliriz programı. Evet. Evet. Benim de düşüncem öyleydi. Şimdi bu ultimatom oyunu konusunda aslında daha bir sürü konuşacak ilginç şey var. Mesela bu oksitosin hormonunu verdiğimiz zaman insanlara zaten herkes daha cömertçe davranmaya başlıyor filan. Evet. Bu nedir, niye oluyor, ne gösteriyor filan gibi fakat programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Dolayısıyla ee, gelecek e, Çok yakın bir zamanda Bu Maya takvimine göre dünyanın sonu geliyormuş 10 günümüz kalmış vaziyette Evet az kaldı Her gün gazetelerde bununla yakın, e, 21 Aralık meselesi oldu, değil mi? E, e, e, eğer Şey olursa Fırsat e, İlkan gelecek Hafta e, programda Bunu daha uzun boylu e, Konuşalım istiyordum ama olmazsa ee, hani ben kendi seçim tahminimi e, buradan e, belirtmiş olayım ve herkese merak etmeyin hiçbir şey olmayacak diyeyim. Ee, temin etmek isterim ki ayrıca herkesi bu böyle çakmakla gaz kaçağı kontrol eden e, Türk'ün son sözleri falan da e, değil olmasın e, umalım diye. Ee, benim üstünde e, durmak istediğim şu iki evet. sorulardı. Bunun belki e, cevaplarını ararız gelecek sefer. Soruları en azından söylemiş olayım. Bir, bu tür senaryoların yani gelecekle ilgili tahminlerin e, doğruluk iddialarını ne şekilde değerlendirmeyin? Ne elimizde e, ne tür bilgi? yöntemler var. Bilimsel tahminlerden Benim bahsediyoruz de... yoksa bu 21 Aralık durumu gibi olan bir takım geleneksel yollarla gelen anlatılardan bahsediyoruz. Benim aklımda bu daha genel olarak bu tür tahminlerle geleceğe geleceğe yönelik tahminler vardı ama bunlar genellikle. Bu dünyanın sonu ile ilgili konulara geldiği zaman daha bir rağbette oluyor. İkinci sorum da aslında oydu. Yani dünyanın sonu senaryoları niye bu kadar rağbette? Bu Maya takvimi senaryosu bu işin ne ilki ne sonu ve tarihe baktığımız zaman bir sürü kereler aslında insanların tamam artık bitti bitiyor sonumuz geldi deyip buna inandıklarını beklediklerini sonra fil baştan yaptıklarını falan görürüz. Şimdi aslında yani yaklaşık 15 senedir Ömer Bey bunun her sabah anlatmaya matematikçi Sonumuz geliyor yani evet. aslında gelecek. 2100 senesi itibariyle dünyanın sonu. 2100 senesi itibariyle dünyada 6 derecelik bir sıcaklık artışından bahsediliyor ki bunun üzerinde bu artış gerçekleştirildiği takdirde herhangi bir canlının da yaşayabilmesi için çok pek de sağlıklı bir ortam yaratılmayacağına olmayacağına dair de bilimsel bilgilerden bahsediliyor. Baktı. Ömer Madan'ın son zamanlarda evet. bahsettiği de bu. Evet. evet bundan geçen hafta bahsediyordunuz evet. açık da ben de dinledim. Yani dünyanın sonu vaziyeti varsa aslında böyle gerçek bir durum evet. var. Evet, evet. Fakat bunlar hiç rağbete dinmiyor. Tam tersi işte şu gün birden bir şeyler olacak dünyanın sonu gelecek diye başka taraflara sürekli bakıyoruz niye fakat bu, bu dünyanın sonu yani maya takvimi türlü dünyanın sonu senaryoları niye bu kadar e, rağbette bunun altında bir takım e, insan bilişsel doğatında yatan bir takım psikolojik eğilimler e, olduğunu düşünen e, insanlar ve bu yönde bir takım çalışmalar var e, haftaya ya da bir sonraki haftaya da bu konulardan e, belki konuşuruz Oldu, memnuniyette tabii ki. E, tabii ki 21 Aralık'tan sonra e, konuşmamak <gülüyor> şartıyla muhtemelen. Ben de hala bir kuşku var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnsanları buradan <gülüyor> telaşlandırmayalım. Evet, olursa ama. diyelim o zaman. Tamam, teşekkür o zaman. ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Peki. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Açık bilinç. Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet Açık Gazete'nin de bugünlük sonuna geldik. Ee, girişte günün tarihinde bahsettiğimiz dünya uluslararası dağlar günü ee, dolayısıyla bir şarkıyı da e, biz çalalım ve dağlara da aynı şekilde bir günaydın diyelim dedik. Sezen Aksu'dan geliyor bu parçamızda Dağlar Dağlar Hepinize günaydın Günaydın Günaydın Başımda saçlarım kardır Deli rüzgarlarım vardır Olalar bana çok dağlar